Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resuline Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bir kardeşimiz sormuş namazda secde esnasında ayağı kaldırmak namazı bozar mı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şöyle buyuruyor. Ben yedi aza üzerine secde etmekle emrolundum. Ben yedi aza üzerinde secde etmekle emrolundum. Tabi e, hadiste ben yedi kemik üzerinde secde etmekle emrolundum diye geçiyor bir başka rivayette de. Ya da secde etmekle emrolunduk. Alın eliyle burnunu da işaret ederek eliyle burnunu aleyhisselatü vesselam bir sayıyor 2 el, 2 ayak ve 2 diz. Tabi e, bir başka hadiste de diyor ki elbise ve saçımızı toplamamakla da emir olunduk. Yani namaz esnasında elbise ve saçımızı da toplamamakla emir olunduk. Dolayısıyla secde rukun olduğu için kişinin namaz esnasında ayaklarını yere yerden kaldırması o rükünü ifsad edeceği için o rukunu iade etmesi gerekir. Yani o rekatı kılmamış gibi tekrar kılması gerekir. Bırakınız iki ayağı. Bırakınız ayak iki ayağı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Alnını yere koyduğu gibi burnunu da yere koymayanın namazı kabul edilmez. Alnını yere koyduğu gibi burnunu yere koymayanın Namazı kabul edilmez. Darakutni, Tabarani e, ve Ahbaru Asbahan adlı kitabında Ebu Nuaym bunu rivayet etmiştir. Sahih bir hadis. İmam Elbani de Sıfat-ı Nebi isimli kitabında bunu almıştır. Dolayısıyla namazı e, ...bozan hususlardır... ...ya da bu kişiyi fark ettiği zaman... ...ey bu ayakları yerden kalkmış ne yapacak... ...o rekatı iade edip... ...sonra da seviş secdesi yapacak... ...çünkü... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...Ey emrolunduk... ...şeklinde ifade edilmesi... ...bunun... E, ...farziyetini, vücupluğunu gösterir... ...dolayısıyla... ...rukun olan bir şey de yerine getirilmediği sürece... ...o namaz tamam olmaz... Yani burnun alınla beraber burnu değmeyen kimsenin namazı kabul olmaz diyorsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o zaman e, ayakları varında siz düşünün. Ve hâzevallâhu alem ve sallallâhu âle nebîne Muhammedin ve alâli Muhammed.